Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla leh wa man yudlil fala an la ilaha illallah wahdahu la sharika leh wa anna muhammeden abduhu ba'd <Gülüyor> Muhterem kardeşlerim bugünkü sohbetimiz niyetin kavramı ve değeri açık ve gizli amellerimizde niyetimizin fasih güzelleştirilmesi üzerine olacaktır. Niyet nefis teskisinin ilk konusudur. Amellerde İhlas, amellerde ihlas elde edilir ancak bu niyetin taskihi ve neticesinde. Niyet, ihlasla birbirine bağlı olan bir konudur. Niyet, ibadette bir rükündür. Hatta İslam'ın üçte biri veya dörtte biridir denilmiştir. Binaenaleyh niyetin kadri ve kıymeti çok büyüktür arkadaşlar. Bunun içindir ki Yahya İbni Ebi Kesir niyet konusunda şöyle bir ifade kullanmıştır. Teallemun niyeh fe inneha eblehu amel niyeti öğreniniz. Yani niyetin kavramını, mefhumunu, değerini öğreniniz, talim ediniz. Çünkü o, o amelden daha baliğdir. Yani daha önemlidir. Önemli olan noktası, niyeti öğrenen bir adam, niyetini tahsiye eder ve ona göre güzel ameller işler, o ameller netice verir. Ama bir insanın niyeti sahih olmazsa, fasıl olursa, istediği kadar amel etsin, o amel ona fayda vermez. Bu bakımdan Niyet daha baliktir, daha önemlidir. Evet. Öyleyse, madem öğrenmemiz gerekiyor, kavramamız, anlamamız gerekiyor, o zaman bu niyetin biz tarifine bakalım. Az önceki aradetim Yahya ibn Ebi sözünü Kesketun Nufuz kitabını nakletmiştir. Niyetin lugabi tarihi bir de istilahi tarihi vardır. Lugabi tarihi alimler demişlerdir ki, haseten bu lugat kitapları. Ve'ud garib-i hadis-te olan alimler, "Hiye'l-kastu vel şey Kast etme, bir şey üzerine azmetme, Evl irade veyahut irade, yani insan iradesi, isteği. Evl ciddu fi veya onu talep etmedeki ciddiyet. "Yukalu" denilir ki "Naveytu'ş-şey izâ ciddetü fi talebihi." Ben bir şeye niyet ettim. Denildiği zaman bunun manası yani o şeyin talebinde ciddi olduğum zaman anlaşılır. İstilahi tarifine gelince o da şöyledir. Enniyetu hiye azmul kalbi ala fiilil ibadah tekarruben ila Allah-u Teala ve hiye iradetul cazime. Bu tarifi dört mezer fıkıh kitabının sahibi yapmıştır. Diyor ki, niyet istilahi yani şeri tarifi, kalbin ibadet fiilini yapmaya azmetmesi Allah'a yaklaşma olarak. Bu da cezmedici bir iradedir. İnsanın cazim olan iradesidir. Kesin kes iradesidir, isteğidir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de niyet ile alakalı bazı ayet-i kerimeler vardır. Bunları öğrenelim. Kale Teala لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُونُهَا وَلَا جِمَاءُهَا وَلَا كُنْ Suresi ayet 37 Allahu u Teala onların kesmiş oldukları kurbanlarının ne eti ne de kanı ona ulaşmaz. Allah'a ulaşmaz. Walakin yanalu't takvanikum. Ama sizin takvanız Allah'a ulaşır. Evet. Abdullah ibn Abbas buradaki takvanız size ulaşır. kelimesinin tefsirini şöyle yapmıştır. Demiştir ki manahu walakin yanalu'n niyyat. Yani niyetleriniz talih olan niyetleriniz Allah'a ulaşır. Evet. Bu ayet-i sebebi nuzulü ise, yani iniş sebebi ise, cahiliye devrinde, hani Müslümanlarla beraber yaşayan bu cahil insanlar, İslam'ın ilk geldiği dönemlerde, müşrikler, kesmiş oldukları kurbanların kanlarını Kabe'ye söylermiş. Allah'a ulaşsın diye. Müslümanlar da bunları takil etmek istemişler. Yani bunda bir beis yoktur. Yani e, belki bizim kurbanlarımız da aynen Allah'a ulaşır bu şekilde. Biz de bunların kanlarını Kabe'ye sürelim. Niyetiyle bunu yapmışlar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet bunu yasaklamış. Ayet-i demiş ki onların kesmiş oldukları kurbanların ne eti ne de kana Allah'a ulaşır. Ama sizin takvanız, niyetleriniz Allah'a ulaşır. Yani bu kurbanı Allah için kesiyorsanız, niyetiniz, kastınız bu ise Allah'a ulaşan budur. Yoksa oraya kan sürmeniz, bu Allah'a ulaşmaz. Bu fayda getirmez. Evet. Ayet-i Kerime bu sebeple inmiştir. Başka bir ayet-i Kerime'de ise Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kul ey Habibim onlara söyle. İn tukfu mafi sudurikum ev tubduhu ya'lem siz kalplerinizdeki olan niyetlerinizi gizleseniz de açığa çıkarsanız da Allah onları bilir. Zaten bilir. Al-i İmran Suresi ayet 29 Bu ayet-i kerimenin nuzul sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu kendine gelen sahabele, sahabelere vermiş olduğu cevaptadır. Biliyorsunuz Önceki ümmetler, hadif-i nefs dediğimiz, yani insanın içinin konuşması, aklına kötü şeyler, kötü niyetlerin gelmesi, bunlardan dahi diğer ümmetler hesaba çekiliyordu. Ama Cenab-ı Hak, bu ümmet en son gelmiş, ama en hayırlı bir ümmet. Allah bu ümmeti, bu filyatından dolayı muakaz etmeyecektir. Yani, zihninde geçirmiş olduğu kötü niyetler, kötü düşünceler, şeytanın vesveseleri, Allah bunlardan muakaz etmeyecek. Ta ki onu söylemeyip amel etmediği müddetçe. Bakınız şimdi bu ayet-i din tefsiri olarak, sebebimize olarak şu kıssaya bakınız. Bunu Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Kal, لما نزرت ala رسول sallallahu aleyhi ve sellem لله ما في السماوات وما في Ne zaman ki şu ayet-i kerime Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inmiştir. Bütün semavattaki bütün semavattaki göklerdeki ve yerlerdeki ne varsa hepsi Allah'ındır. Oyün tubdu ma fi anfusukum, ou tuhfuu yuhasibkum bihi Allah. Siz, kul in tuhfuu ma fi sudurikum. Onlara şöyle: Gizlediğiniz kalbinizde gizlediğiniz şeyler, açığa çıkardığınız şeyler Allah bilir. Evet, bu aeskerme olarak şu aeskerme. İn tubdu ma fi enfusikum au tufuhu yahasibukum <gülüyor> billah baknas. Nefs olan şeyleri gizlediniz şeyleri muhakkak ki Allah bunları sehaba çekecektir. Billahi ma fi semawati ve ma fil وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تكتموه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويستدله عفد ويرذب من يشاء استدinde ne yapar azap eder vallahu ala kulli şeyin kadir allah her şeye kadirdir gücü yeter kal diyor ki bu üzere fesheded zalike ala ashabu resulillahi sallallahu aleyhi sellem bu allah resulü sallallahu aleyhi bu ayet girme çok ağır geldi, şiddetli geldi. Yukarıdaki ayet girmeli aşağı yukarı aynı. Orada Allah bilir, burada Allah hesaba çeker gelmiştir. Saetu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, thumma baraku ala rukab. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve geldiler ve bileklerini inerek dediler ki: "Fatalu ey Rasulullah." ki "Ey Allah Resulü." Kulfna min el a'mal ma Allah bize gücümüzün yetti amelleri teklif kıldı, mükellef kıldı. Yani mükellef kılındığımız amellere gücümüz yetti veyahut gücümüz yetti amellerle mükellef kılındık. Es sala ve'siyam ve'lcihat ve'sadaqa. Namaz, oruç, cihat, sadaka. Evet. Ve fi ve kad aleyke hadi el ayet ve la nutiqha. Fakat sana şu an öyle bir ayet kereye inmiş ki, biz bunu duyduk ama biz buna takat getiremeyiz. Yani içimize, aklımıza, fikrimize öyle şeyler geliyor ki, yani biz bunları içimizden izan etmemiz mümkün değildir. Buna takat gücümüz yet yetmiyor, dediler. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseye çok sıkıldı. Kızdı, üzüldü ve dedi ki, اَتُرِيدُونَ en تَقُورُوا siz daha önce sizden önce kitap vermiş kimselerin dediği gibi demek mi istiyorsunuz onlar dediler ki semi'na ve'saynâ ey rabbimiz işittik ve isyan ettik onlar gibisi demek istiyorsunuz bel hayır bilakis şöyle değiliz rabbimiz işittik ve itaat ettik biz senin mağfiretini isteriz. Makak ki bizim masirimiz sonumuz onadır. Kalu <gülüyor> dediler Semihna ve atta'na Usaneke Rabbena ve ileke masir Ey Rabbimiz işittik ve itaat ettik dediler. Evet felemmâ fealû zâlik tabi kısa devam ediyor. Ben kısa kesiyorum. Ne zaman bunu yaptılar? <gülüyor> Dinledik. itaat ettik dediler. Nesxehallahu Teala Allah önceki yani sizin gizli ve açı olarak içiniz olan şeyleri Allah'a sabah çeker. Bu ayet Allah diyor nesxet diyor. Fezara Allahu azza ve cel arkadaş şu ayeti indirdi. Ki bu Bakara suresini biliyorsunuz son iki ayetidir. Amelleri ile başlar. Evet. Ondan sonra ilekel masir la yukellifu la yukellifullah nefsen illa ancak Allah nefsin gücü yettiği şeye kişi mükellef kılar. Gücü yetmediği şeye mükellef kılmaz. Ne ama kesebet? Onun yaptığı şeye onun için vardır, ecil vardır. وَاَلِهَا مَكْتَسَبَتْ Ve, Ve iktisab ettiği kötülüğe de kötülük vardır. Ona göre cezadır. Ayetin sonuna kadar. Bu rivayeti Müslüm tahrib etmiştir. Evet. Başka bir ayet-i ise muhterem kardeşlerim, Kale Teala لَيْتَ عَلَيْكُمْ جُنَاعُمْ فِي مَا اَخْتَعَتُمْ وَلَاكِنْ Ayet-i kerime bakınız. Sizin diyor, hatayen işlediklerinize cehaletle, buna Allah günah yazmaz. Günah yoktur. Ama kalplerinizin bilerek kastettiği şeylerde günah vardır. Onun haram olduğunu biliyorsunuz. Şüphel olduğunu biliyorsunuz. Veyahut yasak olduğunu biliyorsunuz. Günahını biliyorsunuz. Kalbiniz bildiği halde kasten yap, yap, yapıyor. İşte bunda günah vardır. Evet. Allah kalbinizin kastettiği şeyi, onu da günah sayar. Bu meyanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hureyre Allah kendisine razı olsun. Şöyle bir rivayeti bulunur. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş adır. İnne la yanzuru ila efsamikum ve la ila suvalikum. Allah sizin Cisimlerinize, suretlerinize bakmaz. Sen büyük müsün, küçük müsün, çirkin misin, güzel misin? Bunlar için Cenab-ı Hak işin hiç değeri yoktur. Önemli değil. Hepisi Allah'ın kullarıdır. وَلَاكِنْ ila اِلٰى قُلُوبِكُمْ وَعْمَالِكُمْ Ama Allah ne yapar? Nerinize bakar? Allah'ın nazargahı neresidir? Sizin kalpleriniz ve Kalplerdeki niyetleriniz. Allah buna bakar. Ondan sonra amellerinize bakar. Evet. Bunu Müslüm tahcit etmiştir. Bu hadis-i şerif az önce okuduğum ayet-i kerimenin bir tefsiri sadidince olabilir. Niyetle ilgili Hazreti Ömer'in meşhur olan niyet hadisine bir bakış yapalım. Bu hadis çok büyük bir hadis-i şeriftir. Niyetin veyahut amellerin medarı bunun düzenledir. An Umar İbn-i Kattab radiyallahu anhü'l-kâl Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şunu derken işittim diyor. Umar İbn-i Kattab. İnnemel a'malu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Yani kişi yapmış olduğu amelin niyeti neyse ona o Niyeti iyiyse, hayırlıysa, salihse, ecini alacak. Fasitse, bozuksa, cezasını görecektir. Amel neticesinde. وَاِنَّمَا لِكُلِّ مْرِمَّا نَوَانُ Her niyet sahibine, e, niyet ettiği karşılığı vardır, mukabili vardır. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kimin ki hicreti Allah'a ve onun Resulü'ne ise o gayeyle, o hedefle yola çıktıysa fehicretihi ila'llahi var rasuli muhakkak ki onun hicreti niyetinin mükafatı Allah'a ve o Resulü'ne yapmış olduğu yetin mükafatı onun için olacaktır. Ve men kanet hicretihi ama kimin hicreti dünyevi bir menfaat için yusibuha isabet edeceği talep edeceği dünyavi bir menfaat için ise ينكحها, veut, evleneceği bir kadın için idiyse fe hicretuhu ila ma hagera o zaman <gülüyor> onun hicretinin karşılığı hicret ettiği şey için olacaktır evet bu rivayet muttefekul aleyh bir rivayettir yani Bukhari ve Müslüm'ün nakletmiş olduğu bir rivayetçidir. Şafii, i̇mam Şah Şafi, demiştir bu hadis hakkında. Hâzel hadis sulusul ilm. Allahu akbar. Bu hadis, ilmin üçte biridir. Bakınız. Çünkü, az sonra gelecek olan rivayetlerde, bu hadis, hakikaten İslam'ın üçte bir olduğunu apaçık olarak göreceksiniz. Diyor ki, وَيَدْخُلُوا fi سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الْفُقْهِ Fukun yetmiş babına girer bu hadis diyor. Fıkıh ilminin yetmiş tane babına bu hadis-i şerif girer diyor. Yani öyle bir hadis-i şerif. Bunu e, İbn-i Receb Hanbeli, Camil Ulum ve Hikem kitabında nakletmiştir. Bu hadisin vurudu, varit olma sebebi hakkında bir kıssa anlatılır. Aslında bu kıssa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadise bu bulduktan sonra söylemiştir. Yani bu Varit bu kısa bu hadisin varit olmamıştır ama bu kısayı nakletmekte fayda vardır çünkü bu hadisi bize e, hadisin son olan kısmını tefsir olarak bize güzel şeyler anlatmaktadır hakiki bir varak olarak gelmiş ve bu hadisi gerçekleştirmektedir mana olarak o da Mekke'nin mahallesinde, mahallelerinde bir mahallede bir tanesi bu kısa'yı abla Mesud ile Ebu Vahil anlatıyor. Bak dinleyiniz. Bir adam bir kızla bir, bir kızla bir genç kadınla sözleşme yapılmış. Yani nişan yapılmış. Onu istiyor, onu seviyor. Demiş ki ben seninle evlenirim ama hicret edersen. Benim hicret ettim yerden hicret edersen seninle evlenirim. Ona o kadın, o kız hicret şartını koşmuştur. Hadisler apaçık öyle geliyor. Hicret şartını koştu diyor. O da diyor onun için hicret ettiriyor. O gittiği yere o da gitti diyor. Bütün sahabeler ne zaman Mekke'den Medine'ye hicret ettiler o hicret edince Umnu Kayis adında bir kadın o da onu sevdiğinden, onu talep ettiğinden onunla beraber ne yapmış? Hicret etmiş bu arada evlenmiştir. Diyor ki ondan sonra Allah'ın Resulü bütün sahabeler hepimiz yoruna muhacir-i Ummu Kays adını verdik diyor. Yani Ummu Kays'ın muhaciri. Çünkü onun için dedi. Hicretteki niyet kasıt o idi. O onu elde etti. Ama Allah ve onu Resulü için olsaydı o zaman elci ve mukafat bambaşka olurdu. Evet. Bu kıssayı tabarani nakletmiştir, sahibi rivayetle. Mecmuz Zavayet'e de İbn-i Heysemi bu hadisin, ravilerin sik olduğunu söylemiş, sahibi olduğunu. Aynı şekilde vakim Cerrah da bunu tahir etmiştir. Muhterem kardeşlerim, selef ve halef alimlerin eserlerini bu hadisle başlamayı müstehap görmüşlerdir. Evet. Niye? İlmin başında bir talebe, ilme başladığı an, ilmin başında niyetini, yani niyetin tasliğine tembih etmek. Hani niyetini tasliğe et, bak, Aa, sen bu ilmi dünyevi bir menfaat için okumuyorsun. Para kazanmak için, ben alim olayım, millet bana yani nazar etsin, onların yol, mallarını bağsız yolla kazanayım, alim olayım. Yok, niyetin önce tasliğe et, ilme başlarken. Niyetini et, etmek, etmeye, tembih etmek için ve buna ihtimam göstermek için ne yapmışlar? kitapların başına bu niyet hadisini getirmişler. Bu hadis çok meşhur bir hadis olmuştur. Ahad olmasına rağmen. Evet. Bu hadisten alacağımız bazı faydalı hükümler vardır. Bunlar da şunlardır. Bakınız. Alimler bu hadiste ne gibi hükümler almışlardır? Bir. Evet. Sıhhat yönünden bir amelin sıhhatı. Yani geçerliliği veya geçersizliği. Kamil oluşu, amelin kamil oluşu veya noksanlığı veya sevap yönünden dayanağı, medarı, niyettir. Yani amellerin dayanağı niyettir. İki, amelde niyet etmek esaslı şarttır, yani ana şarttır. Evet, niyetsiz bir amel olmaz. Çünkü niyetsiz bir amel olmaz. Üç, niyetin mahalli kalptir. Kalptedir. Kalbi amellerdendir. Lisanların, lisanın ve azaların amelleri ne olursa olsun itibar edilen kalpteki niyettir. Evet. Kişi yapmış olduğu amel ne olursa olsun itibar eden kalpteki niyettir. Bunun içindir ki telaffuzu bid'aç sayılmıştır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Sellem ve ashabından bir amel yaptıkları zaman amelden önce nabzi olarak niyetin bir telaffuzu gelmemiştir. Evet, kalben devamlı yapılmıştır. Yalnız haç veya ömre bundan istisna edilmiştir. Hac ve ömre bundan istisna edilmiştir. Evet. Bunda telaffuz edilebilir. Dört, ibadeti ifsad eden. Riya, sum'a, riya gösteriş, sum'a, yani insanların onu, o ameli yaptığı için medresana etmelerini duyma arzusu, Dünya için amel yapma gibi niyetlerden kaçınmanın vücubiyeti çıkar bundan. Yani bu hadisten bu çıkar. Bizi bu hadis bu gibi kötü niyetlerden kaçınmayı bize ne yapıyor? Gerekli kılıyor. Bu gibi hükümler vardır. Muhterem kardeşlerim, şeriat'te niyetin bahsi veya konusu ikidir. Evet. Yani bu da niyet konusunda İki türlü bahis yapılmış, mevzu edilmiş konu. Bir, tek olan Allah için amelde evet, ihlastır. Ki, en kıymetli ve değerli mana budur. Bunun hakkında bu bapta tevhid, siyer ve suluk alimleri konuşur. Ve, ise ibadetleri niyet yönünden birbirinden Ayırma. Aynı şekilde ibadeti adetten ayırma konusunda da fıkıh alimleri konuşur. Evet ikisinin de yönü bu bakıştan ayrıdır. Nasıl? İbadetlerden mesela niyetleri ayırma. E, orucun kalbi niyetiyle namazın kalbi niyeti bir değildir. Zekatın harcın kalbi niyeti bir değildir. Bunları ayırma bakımdan. Ondan sonra, e, adetleri ibadetlerden ayırma bakımdan, bu niyet geçerlidir. Bu hafta fıkhanları konuşur. Nasıl olur bir e, ibadeti adetten ayırma? Bir misal, adam mesela yıkanacak. Kalkıp bu adam, adam, cenabetten ı temizlenmek için güzdü Buna ecir ve mükafat olacaktır. Niyeti budur. Ama kalkıp adam terlemiş sıcak almak, e, soğuk almak kastıyla, değil mi? Yıkanıyorsa bu adam bu bahçe işlemiş ama buna ecir yoktur. Bu ne Adetten ibadete ayrımı vardır. İşte bu bablarda fıkıh alimleri konuşur. Evet, şimdi niyetin fazileti ile ilgili bazı rivayetler rivayetler görelim. Hakikaten bu rivayetler çok yani dikkat çekici ve bizi ilgilendirir rivayetlerdir. An-Cabir Abdullah i Abdillah el-Ensari kal. Abdillah, ensarlı, dedi ki Kullan mu'an nebi sallallahu aleyhi ve selleme fi gazah. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gazvedeydik. Hadis şarikleri diyorlar ki buradaki gazve Tebu gazvesidir. Ve bu Hicretin dokuzuncu senesinde vuku bulmuş, sahabelerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile en son yaptığı gazvedir. Yani en son yaptığı savaş müşriklere karşı tebuk savaşıdır. Evet. Demiş ki: Fakal, inna bil Madinatir Jalan, Mansir tum Mesiren, wa la qatat tum illa kanu ma'akum. Bakınız ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'de öyle insanlar vardır ki, öyle arkadaşlarınız vardır ki, siz hangi yola sumuk ederseniz, hangi yola yönelirseniz, hangi vadiyi atlayıp geçerseniz, muhakkak ki onlar sizinle beraberdir. Neyi beraberdir? Kalpleri, niyetleri sizinle beraberdir. Ama o kardeşlerinizin Sizinle beraber olması hastalık özrü mani olmuştur. Bir rivayette ise illa şerekûkû fil acr. Bunlar ecirde sizinle beraber ortak olmuştur. Aynı ecire sahiptirler. Çünkü aynı kalbi, aynı düşünceyi, aynı fikri, aynı niyeti, kastı taşıyorlar. Aynı derdi taşıyorlar var. Bu rivayeti Müslim tahir etmiştir. Evet, hüküm ne çıkıyor bu hadis-i şeriften? Apaçık. Özür anında bile iyi niyetin kişiye fayda vermesi. Bakınız özür anında bile iyi niyet kişiye fayda verir, ecir kazandırıyor. Subhanallah. Başka bir rivayete bakalım. An zeyti misabitin anil nebi sallallahu aleyhi ve selleme Bakınız bu hadis-i şerif çok önemli. Yani insanın dünyevi hayatında günlük, günlük olarak yaşarken taşıdığı e, niyetin kişiyi neler kazandırdığını ve neler kaybettiğini bize apaçıkla ortaya koymaktadır. Kal, men kânet hemmuhu ed-dünyâ serrakallâhu şemle bir rivayette emrahû Allah-u Ekber. Bak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak kolay kolay bir şeye beddua etmez ha. Yani önemli bir konu olursa Allah'ın mesela hududu hani haramları aşılırsa, o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna kızar, gadab eder, velalet ederdi bazen. Diyor ki, kimin himmeti, bakınız, ihtimamı, gayreti, dünya için ise, Allah onun işini, şemlini topladığını ayırsın. Etdua ediyor, bak. Ve fakrahu fakrehu beyni aileyh, fakirliğini iki göz arasında kılsın bakılır. Adam dünya için uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Gayet hedefi başka bir şey düşünmüyor ya. 24 saati bu. İşte böyle adam için diyor ki Allah'ım zengin değil. Fakir kılsın ve fakiri iki gözünün de önünde böyle ortaya koysun böyle. İki göz arasında kılsın. وَلَمْ يَأْتِهِمْ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا مَا كُتِبَلَهُ Halbuki o kendisine Allah'ın takdir ettiği, yazmış olduğu şeyden başka bir şey dünyada elde edemez getiremez. Allah ne yazdıysa o vardır önünde. 24 saatini dünya verse fayda yok. Kaderinde ne yazdıysa rızkı o gelir. Başka bir şey gelmez. وَمَنْ كَارَتِ الْاٰخِرَةُ نِيَتُ جَمَعَ اللّٰهُ لَهُ اَمْرَهِ Allah'u Ekber. Ama kimin gayesi ve hedefi niyeti, ihtimamı, gayreti, ahiret ise Allah onun işini cem etsin. Toplasın. Ve ceale ghinahu fi kalbi. Onun zenginliğini de kalbinde kılsın. Bak dua ediyor. Adama dua ediyor. Onun zenginliği kalbinde kılsın. Ve etethu dünya buhye râgime. Ona dünya geliyor. Ama o dünyayı arz etmiyor ki. Ondan yüz çeviriyor. Dünya geldiği halde üzerine o dünya yüz çeviriyor. Ayet, bu rivayetin son kısmı bu rivayetin bir Bilmace'nin lafzıdır, İmam Ahmed'e tahşüt etmiştir. Ben fakat Bilmace'nin lafzını kullandım. Bu hadisten çıkan hüküm herkes yapmış olduğu niyetin karşılığını muhakkak ki dünyada dahi olsa görecektir. Evet. Ondan sonra ile Abdillah'ın başka bir rivayeti var. Anne bir Sansele Mekal buyurmuşlardır ki yuhşerun nasu ala niyatihim insanlar niyetlerine göre haşlunlar niyetlerine göre hesaba çekirler haşre giderler vean Ebi Hurayre an Ebi Sallallahuerve elleme kal innema yuba'tun nasu bu rivayete de Peygamber İb integral insanlar ancak niyetlerine göre haşlunurlar bahse giderler yani güne hesaba çekirler bu iki rivayeti de İbni çekmiştir <gülüyor> Bu an umredir hata, anmi Müslüman Sallam, ama bu hata mürvetli ise, peygamber Müslüman Sallam şöyle buyumşardır: "İnne me yübgesül <gülüyor> muqted, yübgesül <gülüyor> muqtedilun, ala niyeti jim. Savaşan kimseler, savaşıp da öldüren kimseler niyetlerine göre haşolunurlar. Eğer Allah için savaştıysa, savaştıysa, Allah için öldüyse şeytan, al, hecinal acırtır, şeydo acırtır." Ama başka bir gaye ve hedef için savaştıysa ona göre karşılığını görecektir. Bunu i̇bnül bir Dünya İhlas ve Niyet kitabında takdir etmiştir. Wan <gülüyor> Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bakın bu rivayeti Abdullah İbn Abbas Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den <gülüyor> aleyhi ve mâ rabbi ve arâbi peygamberin vasfıyla Rabbinden şöyle rivayetle bulunur. Bu hadis-i şerif, Cenab-ı Hakk'ın kullana karşı ne kadar merhamet, re'fet sahibi olduğunu ve rahmetinin gadabını ne şekilde açtığını ve geçtiğini apaçık beyin olarak görmekteyiz. قَالْ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالْسَيِّئَاتِ Allah iyilikleri de yazdı, kötülükleri de yazdı. Hümme beyene zalik. Yani iyi olan şeyleri bildirdi. Kötü olan şeyleri bildirdi ona sonra. Femem hemme bi hasenetin. Femem ya'melha ketaballahu tebareke ve teala indahu haseneten kâmile. Kim ki bir iyilik yapmaya ihtimam gösterirse, niyet ederse kalbinden ama bunu yapmazsa, İçinde o niyet var ama yapmadı. Allah diyor katında ona kamil bir hasene yazar. İyi niyetinden dolayı. وَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ وَعَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلَى سَبْعَ مِيَتٍ D'ar. Ama o güzel niyet ettiği şeyi yerine getirip de onu yaparsa Allah ona on sevap yazar ve bu on sevabı yedi yüz katına kadar çıkartır. Yedi yüz katından daha da kat kat artırır. وَاِنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللّٰهُ Teala عِنْدُهُ حَسَنَةً كَامِلًا Allahu Ekber. Adalet ne gerekiyordu? Fakat Cenab-ı Hak rahmetinden dolayı kullarına adaletin sövkünde bir adalet ihsan ediyor. Diyor ki, kişi bir kötülük yapmaya niyet ederse kalbinden ama bunu yapmazsa Allah ona katında kamil bir hasene yazar. O kötülüğü yapmadığı için. وإن هم بها فعملها كتب Ama o kötülüğü niyet edip de onu yaparsa Allah ona bir günah yazar. Az önce Yapmış olduğu ecre karşılık yani yapmış olduğu amele karşılık 700 katına kadar çıkarırken bir günah karşı bir yani kötü amele karşı bir günah yazıyor. Rahmetine bakın. Bu rivayet mütefik nali bir rivayettir. Uğanim imam Ahmed imam Ahmed buyurmuşlardır ki şimdi yukarıdaki imam Şafii'nin sözü şimdi açıklanacaktır. Gal, usul usul İslam Ala selâfetî hadis İslam'ın aslı üç hadise dayanır. İslam'ın aslı, anası, temeli üç hadise dayanır. Yani hiçbir şey gelmeseydi, şu üç hadis gelseydi yine İslam tamam olurdu. Bakınız. Yani Amellerin medarı bu üç hadise nedir? Hadis amar. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَادِ Birincisi diyor, Aziz-i hadisidir. Ameller, niyetlere göredir. İkincisi ve hadis-i men مَنْ اَحْدَسَ س۪ي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْ Kim ki dinde olmayan bir şeyi ihdat ederse, o yüzüne çarpılır, ret olunur. İkinci hadis. Üçüncüsü ise ve hadis-i Nü'man-i ibn-i El halalu beynum vel haram beyin. Haramda, helalda apaçık bellidir. Haramda bellidir hadisi. Yani bu iç hadisi, yani bütün İslam dinin e, bu iç hadise dayandığını temel olarak İmam Ahmet bunu söylemiştir. Bunu İbn-i Receb, camil hukum kitab, kitabını raket etmiştir. Ve ana abdillahi mübarek galiba Bakınız şu Allahü Vahyinin sözü niyetin bize ne kadar e, büyük bir değer taşıdığını açıklamaktadır. Rub'be amelin sığirin tuazı ruhun niye? Olur ki bir küçük amel bir insan yapsa bile onun niyetinin büyük oluşu amelin de büyük yapar. Yani ecini kat kat artırır. Amel aynıdır da ecini kat kat artırır. rubbe amelin kâbirin tuşağı ruhun niye? Ama öyle olur ki kişi büyük bir amel işler ama onun niyeti o ameli küçültür, ecrini azaltır. Niyetiniz tam eee sahih olma işi yüzünden ecrini azaltır. Evet. Bunu da İbnü Recep Hambeli Camiu'l-Ulm vel kitabına nakletmiştir. Kalid İbn Abbas, İbn Abbas'ın şu sözüne bakınız. İnne ma yahsabu'r raculu ala kaderin niyeti. Kişi niyetinin Değeri, kadri, mertebesi seviyesi ne kadarsa o kadar kişi dinli muhafaza eder. Veyahut amellerini muhafaza eder. Yani o kadarı kabul edilir. Ecri o kadardır. Evet, niyetine göre. Başka birisi diyor ki يُعْتَ النَّاسُ عَلَى قَدِرْ نِيَاتِهِينَ İnsanlara ecir ve sevaplar niyetlerinin kadri ve kıymetlerine, değerlerine göre verilir. Bu iki Sözü de İmam-ı Nevi Esker kitabından hak etmiştir. Muhterem kardeşlerim, niyetin tasfihi, tasfih edilmesinin veya güzelleştirmenin büyük bir önemi vardır. Bu yüzden çok değerli sözler ve rivayetler gelmiştir. An Ebi Musa el-Eş'ari kal, su ile sallallahu aleyhi ve sellem. Ebi Musa el-Eş'ar an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam geldi, sordu. Dedi ki, ya Resulallah bir adam hakkında soruldu. Sılaanın Rəjül, yuqatil şejâat, yuqatil hamiyet, yuqatil riâan. Bir adam ki, yani üç kişiden sorulur, bir adamdan sorulur soruldu ve bu değişik niyetler şeklinde soruldu. Birisi cesurluğundan, şecaatından dolayı ne var? Savaşır. Bir tanesi hamiye, yani kabilesini koruma, ırkını, kabilesini koruma kastıyla savaşır öbürü ise yani diğeri gösteriş alayış yüzünden savaş işte beni görsünler ben mücahidim ben şehidim görsünler diye eyyü zâlike fîsebilillah bundan hangisi Allah yolundadır fe Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kâtele litekûne kelimetullâhiyel ulyâ fe huve fîsebilillah buyurmuştur kimin savaşı Allah'ın kelimesinin yücelmesi için ise işte Allah yolunda odur buyurmuştur. Bu rivayet muttefakun aleyh bir rivayettir. Yani Buhari Müslim'e etmiş o rivayettir. Bakınız. Üç kişinin yapmış olduğu amel aynıdır. Üçü de savaşıyor. Ama niyetler farklı. Ona göre biz çok insanların aynı amelleri yaptığını görürüz. Ama niyetleri ayrıdır. Onun için insanoğlu kalbindeki niyetini kötü fasıl olan niyetini iyi niyete tahsil etmesi, etmesi gerekir. Ta ki ihlas sahibi olsun. Ondan bir semere ve bir netice anılabilsin. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu an rasulül sallallahu aleyhi ve kal. Bakınız. Şu rivayet niyetin ne kadar gerekli olduğunu bize açıklamaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada çok ağır tabir kullanmıştır şu iki kimseye. Kalp. مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاةً عَلَى صَدَاقٍ la لَا يَنْوِي اَدَاءَهُ فَهُوَ زَانٍ Allah'u Ekber. Yani çok tehlikeli bir söz. Kim ki diyor bir kadınla evlenir de, bir kızla kadınla evlenir de, ve yani tabii bir mehir üzerine evlenir, bir mehir vermek üzerine, anlaşma üzerine evlenir, fakat kalbinden he, ben şimdiden öyle söyleyeyim de köprü atlatıncaya kadar ona ben o mehir falan bir şey vermem. Kim o niyetle? Onun yani onunla evlenirse o diyor danidır diyor, bir inaklandır diyor. Çünkü bu niyeti fasidir. Ve man arada, ve man alad, ve man iddan edinen, ve O layenwi Kim ki de birisinden bir borç alır ama kalben onun niyetinde o borcu ödememek vardır. Ben buna borç alayım. Ha, şu tarihse vereceğim ben. Sen merak etme. Para geldi ama teslim. Ama niyetinde onu vermemek. Kasıt bu. Diyor ki Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem o diyor ki diyor. Onun için kişi yani niyetini tavsiye etmesi gerekiyor. Her kursuzda. Bu rivayeti İmam Ahmet Suheyb i̇bn Sina Sinan rivayetiyle nakletmiştir. İkinci kısmını, kısmını İbn-i Nacer nakletmiştir. و davud داود الطائي Bakınız داود الطائي ne diyor? قال: رأيت الخير كله إنما يجمع حسن ne diyor? Hayrın diyor bütününü kişinin diyor niyetinin güzelliğini hani onda toplamasını hayrın bütününü onda gördüm diyor. Yani niyetini tasdik etmesi, güzelleştirmesi bunu hayrın bütünlünde onda gördüm diyor. Bu kefake biha Hayır olarak sana bunu yeter. Ve illem Tam bu yerleşmese mesmet kalbinde niyetini yani kötü niyetten iyi niyete tebdil etme yoluna gittiğin an bunda hayır vardır. Wan yusli bil asbab. Yusuf el demiştir ki taklîsü niyetin fesadha eşdü al-amilin min tul el Bakınız bu söz çok değerli vardır. Diyor ki, niyeti diyor, fasitliğinden, kötü bir niyetten, onu diyor, ihlaslı kılmak, salih kılmak, güzelleştirmek, bütün diyor, gayretiyle çalışan, çaba gösteren, amel eden kimseleri diyor, bunu düzeltmek daha zordur diyor. Amel etmek ona daha kolaydır. Ama bu niyetini doğruya çevirmek, düzeltmek o kadar zordur. Adam eğer onu ile yapıyorsa, bir menfaati varsa, onu kalkıp yani hayra o niyetini iye tedbir etmesi çok zor bir hadisedir. Çünkü adamın gayesi belli, hedef onun için yola çıkmış, onun için o onu yapıyor adam. Ve yani kalkıp sen niyetini değiştirirse, çok zor bir hadisedir onun için. Belki o ameli bırakar yani. Evet. وَاَلْمُطَرِّفِ بِنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالْ صَلَاهُ الْقَلْبِ بِسَلَاهِ amel Bakınız, kalbin salahı, amelin salahı ile olur yani amel salih olursa, kalpte onlar düzeldir. Hani bazı insanlar diyorlar, işte benim kalbim temiz. Yalancı. Adam hiçbir amel yapmıyor. Neyle, amelini, neyle kalbini salih kılıyorsun sen? Hangi amelle yardımcı olarak kullanıyorsun? وَسَلَاهُ الْاَمَلِ بِسَلَاهًا niye? Amelin salih oluşu da niyetin salih oluşuyladır. Niyet Niyet salihse, amel de salihtir. وَاَنْ بَعْضِ السَّلَفِ 3000 bazısı demiştir ki, "Kare men sırıgu, ayukmilen hu amelhu, fal yüsni niyete. Kim ki amelin kamil olmasını, sevabının kamil olmasını kendisini mutlu etmesini isterse, o kimse diyor niyetini güzelleştirsin. Ke imna Allah azza wa jall ya'jur al-abe ida ahsen niyetehu, hatta bil nokma. Çünkü Allah diyor kişi niyetini güzelleştirirse, tavsiye ederse Allah diyor ona onu ecir sahibi kılar velev ki bir lokma olsa Bakın. ne demek bu? açık, yani bir adam kalkıp ben zafiyetimi giderim de Allah'a kulluk etmek için bedenimi sahata top, tutmam hani, tutmam için şu lokmayı yiyin, açlığımı giderim niyetiyle, bu adam bu güzel niyete sahip olursa, bunda ecir alır. Kalkıp ailesine ağzına bir lokma verirse, tamam mı? Ecir alır. Niyet güzel. Bir lokmada bile ecir vardır. Evet. vakali bile acilen. La yusluhal amel illa bisele. Amel üç şeyle salih olur. Üç şeyle doğru olur, sahat bulur. Birincisi attakwalillah. Allah için korku. Allah için korku Allah'tan korkmak. Ve'n niyyetul hasene güzel niyet. Salih olan niyet. Üçüncüsü de ve'l <gülüyor> isabe. Yani amelde do amelin doğru olması, amelde isabet etmesi, yanlış amel yapmaması. Bu üç şey de bu üç şey amelde şarttır muhterem kardeşlerim. Amel bu işiyle salih olur. Kale <gülüyor> Fudel ibn Uyayb. Fudel ibn sözü ne kadar dikkat çekicidir. İlla ma يريد الله عز وجل منك نيتكiyetek ve iraden. Allah senden sadece ve sadece de istediği şey senin niyetin ve iradendir. Allah'ına bakıyor. Evet. Bütün bu yapmış olduğum nakilleri İbn Derecet Hambeli el el Cami' Cami'ül Ulumül Hikem kitabında kitabının 10. sayfasında nakletmiştir. Evet. Muhterem kardeşlerim, niyete giren bütün amellerin mertebeleri vardır. Dikkat edin. Niyete giren bütün amellerin mertebeleri vardır. Ameller üç kısımdır. Ameller üç kısımdır. Taat, taatler Allah'a kulluk. Masiyetler, günahlar. Üçüncüsü de murah olan şeyler, helaller. Bunun dışına çıkmaz. Bunun dışında hiçbir amel yoktur. Ya bir amel Allah'a taattır, kulluktur. Ya masiyettir, ya da mubah olan şeydir, helal olan şeydir. Bakın şimdi. Peki bu üç amelde niyet nasıl işler? Onu görelim. Salih, evet. Birincisi taatler. Sahih, salih iyi bir niyet. Masiyeti yerinden değiştirmez. Evet. Önce masiyeti görelim. Çünkü e, müellif başta bunu almış. Sahi, salih iyi bir niyet masiyeti yerinden değiştirmez. Yani bir insan niyeti güzel olsa bile ama yapmış olduğu şey haram onu hayra tebdil etmez. Ne demek bu? Yani masiyet niyetle taate dönüşmez. Bir günah kişinin güzel niyetiyle o taate Allah'a kullar dönüşmez. Ondan ecir almaz. Mesela başkasını düşünerek onu memnun etmek için birisinin gıybetini yapan kimse ecir alır mı? Adam niyeti güzel. Ben diyor, e, bu adam bunu sevmiyor. Ben bu adam buna kötülersem diyor, bu adam memnun edeceğim. Memnun etmek, sevindirmek güzel bir şey, iyi bir amel. Ama yaptığım amel günah. İyi niyetim olsa bile ondan ecir alır mıyım? Malasiyet iyi dönüşür mü? Dönüşmez. Niyet iyi olsa bile. Başkasının malından birisini doyurmak. Adam aç. Fakir. Bir şey yok. Bende para da yok. Bunu doyurmak istiyorum. Ama Allah benim kelep kılmıyor. niye? Çünkü param bir şey mi? Bunu doyuramıyorum. Ne yapıyorum? Bundan çalıyorum. Bunu doyuruyorum. E alır mıyım bundan? Alma. Evet, niyetin iyi bunu doyurmak ama ben adam mal lazım, uyuşturucu yaptım. Yani bu benim yapmış olduğum hareket, bu masiyeti ona kalkıp kendime kullanmayı bir hileyi, şer'i bir hile yaparak onu doyursam, bundan ben bir ecir almam. Masiyeti saate, güzelliğe çevirmem. Evet. Mesela bir adam, haram olan malla, medrese veya mescit yaptırsa, kastı, hayır. Ama, bu adam ecir sahibi olur mu? Olmaz çünkü haram olan bir malla kastı niyeti güzel olsa bile mescid yapmak, medrese yapmak olsa bile haram olan malla yaptığı için bu masiyettir. Muhakkakiyen hayra, iyi niyetle olunmaz. Evet. Hani bakınız bu konu var ya, yani, yani işlerin gizli olan noktasıdır. Şeytan bu yollardan size girebilir. Bakınız mesela kötü bir amel yapıyorsunuz ama bu kötü ameli amelinizi iyi niyete çevirmek istiyorsunuz diyorsunuz lan ben kötü bir amel yaptım nasıl battım acaba diyor, acaba bunu bir yani bunu bir telafi tamir yolu olabilir mi deyip hile işleri yaparak bir şey bir yol çevirmek istiyorsunuz geçerli olmaz yani iyi niyet bunu çevirmez yani maasiyet mahsiyettir evet bu da işte bütün bunlar cehalet et evet. cehalettir niyet evet bir Günahı, Bakınız niyet. Bir günahı zulm, bir günahı zulmü, düşmanlığı masiyeti böyle oluşundan, günah, zulüm ve masiyet oluşundan çıkarmada hiçbir tesir yoktur. Yani onu hayra tebzir etmede zulmü adalete masiyeti sevaba ondan sonra düşmanlığı dostluğa çevirmeden niyetin hiçbir tesir yoktur. Çünkü yaptığın amel o an kötüdür. Haramdır, masiyettir. Evet. Ben kalkıp mesela falanı e, memnun etmek istiyorum. Kalkıp bundan alıyorum malı, buna veriyorum. E zulüm bu. Bu zulüm. Evet. Niyetim bunu, buna hayır yapmak. Hayır hasmet ama yaptığım şey zulüm. Adam hakkını yiyorum. Yani bu katiyen hayret ediyor mu? Şerle hayır Şer, yani şerle hayrı kastetmesi, kalkıp bir şer olan bir amelle hayrı kastetmesi, şeriatın hilafına, şeriatın muhalif bir amel yapılmış olması sebebiyle apayrı yine bir şer işlenmiştir. Bunu yapan bir adam, bunu yapan bir adam, eğer bilerek yapıyorsa, bu adam şeriata karşı muannittir. Ama bin yapıyorsa, en azından cehaletiyle o adam asidir. Evet, İkincisi, taatler. Allah'a yapılan kulluk. Asıl sıhhatında, niyetin asıl sıhhatında insan, bu taatler niyete, niyetle irtibatlıdır, niyete bağlıdır. Faziletin kat kat çoğalması yine aynı şekilde bu niyete bağlıdır. Asıl olan bunda, bu ibadeti yapmada Sadece Allah için olacağını niyet etmesi. Önce, bu taatler, bu kulluğun ilk şartı Allah için yapılması. Sadece onu düşünmesi. Evet. Kalpteki niyet, riya için, gösteriş için ise masiyet olur. Adam güzel bir amel işliyor. Ama kalpteki niyet Allah rızası için değil. Ne yaptı? Taatı Amelini manşeti çevirdi. Nasıl? İçindeki kötü niyetiyle, riyakarlığıyla, evet, gösteriş yapmasıyla. Faziletin kat kat artması ise nasıl olur? Evet. Faziletin kat kat artması iyi niyetlerle. İyi niyetlerle olur. Bir ibadetine bir sürü hayırları ne yapabilir? niyetler edebilir. Böylelikle her yapmış olduğu niyetin bir sevabı yani amel yapıyor. Fakat bu amele birçok bir niyetler ediyor. O zaman her niyetine ayrı bir sevap alıyor. Burası oldu. Buraya misal getireceğim. Evet, mesela camide oturmak saattir. Bakın, yani meseleyi izah etmek için açıklıyorum. Camide oturmak saattir, Allah kulluktur. Evet, fakat camide oturmada kişinin tabi hayırlı bir niyeti vardır. Bu hayırlı niyetini çok niyetlere çoğaltabilir. Nasıl? Mesela namazdan sonra namazı beklemesi. Bakınız camide oturuyor bir ishab alıyor. Fakat oturmasında başka bir daha bir niyet ortaya çıkarıyor. Başka bir namazı bekliyor. Ona ayrı bir Allah ecir yazıyor. Ondan sonra zikirle meşgul olması. Ayrı bir niyet, ona da ayrı ecir alıyor. Kur'an'la meşgul olması okur, ona ayrı bir yine ecir alır. Camide ilim verilmesi, ona ayrı bir ecir olur. Dışarıda günah işlemek korkusuyla, ulan dışarı çıkarsam, her taraf fesat olmuş, açık saçı, günah işleyeceğim. O kasıtla, ulan camide olursam daha hayırlı. Oturayım günah işlemek için camide oturayım derse, o niyet varsa, ona da ayrı istihabı alıyor. Yani her niyetine ayrı istihabı alıyor. Bu taatler bir taatten, içine bir sürü niyetlerle bir sürü hayırlara vesile oldu ve bir sürü o her yapmış olduğu niyete hayır hasenat alabiliyor. Evet. Tabi bu günahtan kurtulmak için mescitte oturmak veya mescitte oturuyor adam mescitte otururken temizlik yapmak istiyor Allah razı olsun. Buna ayrı bir ecir alır. Ve böyle. Peki bir de bu amellerin üçüncü kısım olan yani taatler dedik, masiyetler bir de mubahlar. Üçüncü kısım olan mubahlarda niyet nasıl caridir? Nasıl hareket eder? Onu görelim. Mubahlar bir niyat, bir niyet veyahut bir sürü niyetleri içine içere, içerebilir. Evet. Buna da mesela şöyle bir misal getirebiliriz. Kişi mesela koku sürmesi. Kalkıp bir insan sürmüş olduğu kokuda bu koku helaldir, mubahtır. Ondan terezzüs yani nimetlenme maksadıyla bunu yaparsa o adam hiçbir ecir almaz, Mubah olan bir şey işlemiş, helal olan bir şey işlemiştir. O kadar. Ama bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba için yaparsa Peygamber yaptığı için ben yapıyorum. O ...bu kokuyu kullandığı için... ...o sünnet işlemek için yapıyorum... ...niyetiyle bunu yaparsa... vehut ...başkalarını... ...rahatsız etmek için... ...kötü kokuyu defetmek için... ...iyi kötü kullanıyorum... ...diğer Müslümanları rahatsız etmek için bunu yapıyorum... ...bu niyetle yapıyorsa işte bütün bunlara ecir alır. Ama kalkıp... ...telezzüs... ...nimetlenme, istifadme maksadıyla yapıyorsa... ...ayrı bunda... ...yani taate çevirici bir niyet yoksa... ...öyle kalır. Evet... Lakin kastı, o kokuyu kullanmadaki kastı riya veyahut zenginliğini göstermek. Adam güzel elbiseler giymiş, kokulanmış, adam zenginliğini göstermek istiyor. İşte bak yani ben temiz giyiniyorum, ben kokuluyorum, riyakarlık yapmak istiyor. Veyahut ecnevi kadınların, yabancı kadınların ona bakması... Yabancı kadınlar beni sevsin de onlarla bir alaka kurayım. Bu kasıtla o kokuyu sürerse, kokulanırsa o zaman bu kokulanması kişiyi o, ta hani o mubahta ne yapar? Harama çevirmiş He? bir amel olur, bir mahsiyet olur. Evet herhalde bu mubah konusu da inşallah-u Teala anlaşılmış olmaktadır. Böylelikle Allah'a güzel yaklaşmayan ibadete haline getirebilir eğer onu o mubahı iyi niyetle yaparsa, kötü niyetle yaparsa o mubahı harama çevirir. Bakınız, buna çok güzel başka bir örnek burada vardır. Şu ana kadar sizde yani amellerin taksimi, kağıtlar, nasyetler, mubahlar, bunlara e, niyetin yani nasıl icraatının hani işlendiğini bunun bunu, bunu iktibasını Cemal Kasimi muhaddisin mevcid Mümin kitabının 440. sayfasından 440. sayfasına kadar oradan iktibas yaptım. Şu rivayet ne kadar çok önemlidir. Az önceki Mubah konusunda. An Ebi Zerr'in Gifari kal Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bakın şu rivayete. Ebu Zerr'in Gifari Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem naklediyor. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular bu بُدُوا اَحَدِكُمْ صَدَكَ <mântas> bakınız diyor ki, bu örnek olarak cima konusunu ele alıyoruz. Sizin diyor, ailenize, meni akıtmanızda bir sadaka vardır. قَالُوا يَا رَسُولَ Sahabeler, tabi bu harekete şaştılar, bu nasıl olur? اَيَئْتِ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُنْ فِيهَا اَجِرٍ Kişi ailesiyle, şahvetle yaklaşıyor. Bunlar ecel olur mu ya? Nasıl şey bu ya? Yani sahabeler hayret ediyorlar yani. Bunlar nasıl ecel olur? قَالَ اَرَئِيْتُمْ لَوَضَعَا haram, حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِا فِي هَاوِذٍ Acaba diyor bu e, meni'yi kalkıp haram olan bir ferce akıtmış olsaydı onda günah kazanmam mıydı? Sorusunu sordu sahabelere. فَكَذَلِكَ işte böylece iza وَضَعَا فِي halal, كَانَ lehu اَجْرٍ Bunu helalda koyunca onunla ilgilenaydı. Evet, Müslim bunu nakletmiştir. Bakın şimdi, İmam Nevi bu hadisi nasıl anlıyor? Anlayışına bakınız. قال النهو رحمه الله وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُبَاحَاتِ تَسِيرُ تَاعَاتِ بِنْ نِيَاتِ Bu hadis-i şerifte diyor, mubah olan ameller, sadık olan niyetlerle taata çevirirler. Taata çevrildiğine, ibadete çevrildiğine, bir değildir diyor. Çünkü adam onu zinada işlenme korkusuyla, ondan kaçınma korkusuyla, nefsini mutmain kılmak için bunu helalde yatıyor. Bu necir sahibidir. O niyet taşıyor. Velev ki amel mübah olsa bile. Evet.